Ey Muhammed şimdi sen onlara sor kendilerini yaratmak mı daha zor yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.